alacağım telefonumuz var Alo Alo hayırlı günler hoş geldiniz hoş bulduk şey. Selamün aleyküm ve aleyküm Selam buyurun efendim bazen böyle e, mescitlere yani geç kalıyorum ama şöyle bir şey yapsam kendime yani mesela birinci safı kapacağım gibisinden bir şey yapsam herhalde her gün erken giderim yani e, birinci safta namaz kılsam bir de bir şey olurum biraz da yaşım genç öyle değil sonra tam anlaşılmadı yani Sorum... e, şöyle bir şey yani. Yani i̇lk safta hani yaşlar namaz kılar diyorlar ya. Hı hı. Yani ben sürekli ilk safta kılsam bir şey olur mu? Bir sorun olur mu? Bir genç olarak ilk evet. safı kapsam acaba onların <gülüyor> hakkını yer diyorsunuz değil mi? Evet öyle Teşekkür ederiz. Hayırlı günler diyoruz efendim. Mescitlerde namaz kılarken cemaatle ön safta olmak elbette ki herkesin arzu ettiği bir şey olmalıdır. Çünkü... Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz ön safta olmayı herkese tavsiye etmiştir. Evet. Lev alimen nasu ma fi nida'i ve saffil evveli sümme lem yecidu aleyhi lestehemu aleyhi yani e, insanlar ezan okuma ve namazı ilk safta kılmanın faziletinin ne kadar çok olduğunu bilselerdi. Ve sonra da bunu yapmak için Kur'a çekmekten başka çare kalmadığını görselerdi o zaman Kur'a çekerlerdi. Demek ki yani bu iş için e, ön safta olmak için e, genç veya yaşlı olmak e, hükmü değiştirmiyor. Herkes e, ön safta olmayı arzu eder. Kişi genç de olsa, yaşlı da olsa eğer müsaitse Hemen e, kimseyi eziyet etmeden tabi safları yarıp insanların omuzlarına basarak veya ne bileyim ellerine ayaklarına çarparak insanlara eziyet ederek e, ileriye geçmek tabi ki doğru değil. Ama diyelim ki ikinci saftasınız ön safta boşluk var e, tabii ki orayı siz dolduracaksınız. E, orayı boş bırakmak doğru değil. E, canım ben e, yaşlılar var bekleyeyim onlar gelsinler girsinler e, diye beklemek gerekmez çünkü hadis-i şerifte anladığımız kadarıyla iş kura çekmeye kadar da varabilir yani. Evet. E, bu temsildir tabii ki. E, i̇nsanlar elbette ki ön safta namaz kılmanın faziletini elde etmeye çalışmalıdırlar. Bunun e, mekruhlukla falan alakası yok. Hı hı. E, yaşlılar varken gençlerin geçmesi mekruhtu demek doğru değil. Ama insan e, büyüklerine elbette ki ikramda bulunabilir. Buyurun siz geçin diyebilir. Hı. Ama ben yaşlılar varken geçersem yanlış yapmış olurum demek yerinde bir düşünce değildir. Yani onların hakkını almış gibi, hakkını çalmış Hayır, öyle bir gibi bir şey, şey söz konusu, söz konusu değildir. Değil. Ama ikram etmek elbette ki güzel bir şey. Hı. Buyurun siz geçin efendim diyebilir. Peki Demesinde öyle bir olur. incelikte bulunmuş olsa Hocam kişi Özsaf'ın sevabında mahrum mu olur? Yani mümin kardeşini kendisine Müslüman bir büyüğünü kendine Tercih etmiş oluyor hı hı. Bu da güzel bir şey Ama yani hak gasbı Söz konusu değil Evet burada.